Hopop Tavşan. Tazının biri Hopop Tavşan'ın ardına düşmüş. Hopop Tavşan kaçmış, tazı kovalamış. Hopop Tavşan kaçmış, tazı kovalamış. Tazı en sonunda kıstırıp yakalamış Hopop Tavşan'ı. Bir ısırıyormuş, bir ağzını burnunu yalıyormuş. Hopop Tavşan bir anlam verememiş buna. Demiş ki... Bir, birader, senin şu yaptığını anlayan biri gelsin. Bir bakıyorum Hartur ısıyor...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 O sırada kurbağalar dere kıyısına dizilmiş güneşleniyorlarmış. Hopop tavşanı geldiğini görünce ötleri patlamış korkudan vrak vrak diye bağırışarak çil yavrusu gibi dağılıp suya dalmışlar. Hopop hop tavşan çok şaşırmış bu işe. Dur hele ne diye canıma kıyıyorum sanki işte kendi gözlerimle gördüm. E, meğer bu dünyada benden daha korkağı da varmış. Hop hop tavşan kendini suya atmaktan vazgeçmiş ve o günden sonra yaşamayı daha çok sevmiş.